Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın. günaydın Evet seçim Sürecini geride bıraktığımıza göre Artık kendi gündemimize dönebiliriz e, diye düşünüyoruz. E, gerçi seçim sürecinde de yine seçimle bağlantılı e, konuları ele almaya çalıştık ekonomi ve ekoloji ilgilendiren konular çerçevesinde. Ama genelde de tabi e, seçimle ilgili belki bazen partilerin vaatleri olsun, evet, e, yapılacaklar olsun büyük hı hı. E, sorunlar etrafında işte mesela imar hafı, evet. falan da konuştuk. ...galiba İmar Affı'nın da bayağı bir... ...detaylı konuştuk. ...şeyi oldu, karşılığı da oldu, oldu bu seçimde. Evet, evet. Bilmiyorum, daha detaylı analiz etmek lazım tabii ama... Hı -hı. Pelin dediği gibi... E, ...lokalde olan ve... ...bütün bu seçim... E, ...kıyameti, heyecana içerisinde... ...konuşmayı ihmal ettiğimiz ya da... E, ...ihmal edilen daha doğrusu... ...çevre konularından biri... ...o da e, Ege bölgesiyle ilgili yine. evet. Şimdi tabii Ege bölgesinin ve özellikle noktasal olarak bakacak olursak Ali Ağa civarının sorunları bitmek bilmiyor. Üstelik de bu sorunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi zaten buradaki mevcut çevre kirliliği, yapılaşma, sanayileşme, farklı sanayi dallarının yarattığı kirlilik... Ee, burada işte e, gemi söküm tesislerinin bulunması gibi pek çok e, sorunu var e, Ali Şimdi bunlara bir yenisi etkileniyor Burada bir yeni liman revizyon projesi e, Geçtiğimiz hafta bu hafta daha doğrusu e, daha çok e, yerel medyaya e, yansımış e, birkaç haber var ee, çok da ciddi bir alanı e, kapsadığını görüyoruz o haberlerdeki e, haritadan Ve 500 milyon e, dolar civarında bir revizyon e, projesinin maliyetinden bahsediliyor Şimdi hem bu projeyi konuşacağız hem de Ali Ağa'da son durum nedir neler oluyor neler bitiyor Telefon attığımızda bir konuğumuz var Ege Çep'ten Bahadır Doğutürk Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza Merhaba Hoş bulduk efendim merhabalar Merhabalar Evet, şimdi e, aslında Aliya'nın sorunları malum ama e, biraz e, tabii sizden e, dinleyelim bu yeni e, liman projesi. Aslında biz de medyaya yansıyan haberler kadarını biliyoruz ama yine de izleyicilerimize hatırlatmak, bilgi vermek açısından nedir? Bu chat olumlu karar verilmiş. Galiba 2012'den beri gündemde olan bir proje. İsterseniz önce bununla başlayalım. Ondan sonra Ali Ağa'daki son durumu, diğer meseleleri daha sonra konuşalım. Memnuniyetle efendim. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi... E, Alia bölgesi e, sırf böyle limanlarla e, konuşulacak bir bölge değil. Hı hı. E, çok ciddi e, problemleri olan, e, çok çeşitli e, etkilere maruz kalan çok ciddi bir e, bölge. E, ben bunu zaten defalarca söyledim. Türkiye'de kritik eşiklerin aşıldığı çevresel kirlilik bakımından e, üç bölgenin en önemlisi diyebiliriz. Hı hı. Şimdi tabi bizde biraz evvel söylediniz. 2012 yılından beri bizim de takip ettiğimiz bir konu. Bu son gelişmenin çok detayını aslında iyi bir şekilde özümseyemedim ben. Sadece haberlerden öğrendiğim kadarıyla cevap verebileceğim. Ama daha evvel zaten konunun içinde olduğumuz için daha evvelki bilgilerimizle bir özet yapmaya çalışayım. Evet. Şimdi biliyorsunuz Hale bölgesinde ee, çok çeşitli sorunların yanında bir de bu limanlar meselesi var. Ee, i̇şte 2012 yılında başlayan e, Star Raffinerisi'nin e, genişleme e, çabasıyla birlikte e, bu bölgede e, yeni limanların kurulacağı e, bilgisi bize gelmişti. O zaman zaten şehir plancılar odasında 1 bölü 5000, 1 bölü 1000'lik e, uygulama, imar plan değişikliklerine karşı İtirazları oldu Ege Çep olarak bizim açmış olduğumuz davalar Halen devam ediyor hmm. e, Şimdi e, Tabi e, Proje miktar olarak çok büyük Ama bizim daha çok üzerinde Durmamız gereken e, Konu Bu Ali Yarım Adasındaki e, Ormanlık alan, yeşil alan Yani çok büyük bir alandan bahsediyoruz hmm. Burası e, işte 2012-2013 yıllarında ee, özel proje alanı ilan edildi. Ee, tabii özel proje alanı demek aslında artık o bölgede oradaki e, firma istediği şeyi kimseye sormadan yapabilir anlamına geliyor. Bununla ilgili aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de çok e, içerikli bir dosyada dava açtığını biliyoruz. Hmm. Ancak 2014 yılının sonlarına doğru Sizleriniz çok iyi hatırlayacağınız gibi bölgede kömürlü termik santral yapmak isteyen en firması e, buradaki baskılardan dolayı vazgeçtiğini açıkladığı gün. Evet. E, ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi bu e, Ali Ağa'daki özel proje alanı davasından feragat ettiğini açıkladı. Yani böyle acayip bir durumla karşı karşıyayız. Bu, bu çok Dolayısıyla, en, enteresan. E, nasıl oldu bu yani bu zamanlama <gülüyor> <gülüyor> yani da. Yani şimdi ben aslında eee çok iyi bildiği gibi bugüne kadar e, İzmir'in kuzey aksında kirli bir oyun oynandığını söyleye geliyorum. Hı hı. E, yani aslına bakarsanız tek kelimeyle özetlenecek olursa İzmir çevre konusunda sahipsizdir hmm. Gerçekten de böyle. Yani Alia bölgesinde dileyen dilediği tesisi yapmaya kendinde hak görüyor ve buna da hiçbir engelle karşılaşılmıyor. Şimdi biraz evvel bahsettiğiniz bu revizyon liman çalışması ile ilgili eee çet raporun onaylandığını filan işte okuyoruz. Eee hmm. çet raporuna baktığımızda çevreye herhangi bir zarar verilmeyeceği, işte gürültü konusunda dikkate alınması gereken hususlara dikkat edileceği gibi hep klişe laflar var. Zaten ben bugüne kadar hiçbir chat raporunda çevreye zarar verileceğini görmedim. Görmedim. evet. E, yani, <gülüyor> yani Ali A'da bugüne kadar yapılan bu kadar fütursuzca e, bu sanayi gelişiminde e, her çet firması ne kadar e, usule uygun bir iş yapılacağını ifade eder. Ama sonuçta gelinen nokta burada bizim havamız, toprağımız, suyumuz artık yaşanamaz hale geldi. E, yani ben e, Hani müteahhitlik defalar söylememe rağmen hani böyle sanayiye direk karşı çıkan bir yapıda bir insan da değilim. Tabii ki dünyanın gelişim sürecinde sanayimiz de gelişecek. Ancak e, çevreye duyarsız, insan hayatına duyarsız, yaşam alanlarına duyarsız bir sanayileşmenin e, hiçbir karşılığı yok. E, siz dün e, Pelin Hanım dünkü yazınızda da çok güzel ifade etmişsiniz. Yeni dönemde ekolojiden kim sorumlu olacak diye o yazıda da zaten endişeler çok rahat bir şekilde anlaşılıyor evet. şimdi Aliya bölgesinde de durum böyle yani bu liman inşaatını tamam e, hani çok büyük bir proje içinde ufak bir şey olarak görebiliriz ama hı hı. liman dediğimiz zaman aslında bunun e, kapsamlı şekilde düşünmek lazım geri hizmet bölgesi var deniz içindeki Poseidon çayırları var evet. e, trafik sorunu var yani bir de hala Ali, Ali Ağan'ın çok sorunu var yani e, kirlilikte vesairede. Ya yani onlardan da bir bahsedelim istiyorsanız ya yani yani, e, bir şey değil. E, aslında bütüncül, tabii. E, yani ben önce hani e, limanla ilgili bir hı. özet geçeyim sonra o tarafa geçeyim tamam. tabii, Ama, tabii. Yani liman konusu e, biliyorsunuz orada bir Nemrut e, körfezi var. Orada e, yedi tane liman var. O yani bize biliyorsunuz. 3000 yıllık bir e, kimi antik kenti üzerinde yaşanıyor bu facialar. Hı hı, yani evet. e, bu Alia Yarımadası'nda da bir antik kente e, rastlandı. Onunla ilgili orada e, petrokoklu termik santal hmm. e, mücadelemizde de bunları dile getirmiştik. Evet, yani çok kapsamlı bakmak lazım. Hani bir e, limanda işte bir revizyon yapılıyor. İşte e, rıhtın basen genişlemesi. E, efendim e, batıya ve güneybatıya e, yönelecek olan e, iskelenin Durumu e, Bunlar bu kadar büyük sorunlar için de Aslında bana biraz ufak geliyor Ama genel anlamda bakıldığında e, Biraz evvel söylediğim gibi Geri e, Hizmet bölgesi sınır e, Bölgesi ve orası ormanlık bir alan Aslında orada e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Daha evvel yapmış olduğu planlarda Bir liman projesi görünmüyor hmm. Ama e, bu 15 yıllık 16 yıllık dönemde Artık biliyorsunuz projelere, planlara bakılmadan bir iş yapılıyor. İstim arkadan geliyor. Aynı benzerini biliyorsunuz Gencelli Körfezi'nin kuzey sahil çevresinde de yaşadık geçen sene. Orada bir doğalgaz çevrim gemi iskelesi yapıldı. Yani geminin yanaşması için. Daha evvel orada bir iskele çet raporu vardı. O eski çet raporuna istinaden başka bir yerde yeni bir riskle yapılmaya kalkışıldı. Biz buna itiraz ettik, suç duyurusunda bulunduk. Ama ne yazık ki yarım saat içinde e, Ali A, Liman Müdürü görevinden alınmak zorunda kaldı. Yani Aliğa'da çok ciddi sorunlar var evet. ve e, sadece bu işte bilgileri biraz evvel söylediniz yani yerel basından evet, öğreniyoruz evet, evet. diye. Ne yazık ki böyle oluyor. Tabii bu söylediğiniz mesela şu son anlattığınız bilgiler, detaylar bizde de yok. Nitekim tabii her, her, her zamanda yerel medyayı takip etme fırsatımız da olamıyor günlük çalışma tempomuz içerisinde. Mesela bu bahsettiğiniz noktalar çok önemli ama ulusal medyada hiçbir şekilde bunların yansıması olmadığı için bilinmiyor bunlar. Maalesef. Aslında bizim mesela burada bazı kazanımlarımız da var. O kazanımlarımız da e, ulusal medyaya yansımıyor. Biraz da söyledim hmm. en ka, termik sanatlarından vazgeçti. Daha evvel Batı Çim Kimento Fabrikası yapacaktı. Onu e, chat toplantısında halk bilgilendirme toplantısında yapmış olduğumuz savunmayla bertaraf ettik. E, yine bu e, Sokar, Ali A içinde iki tane petrokoklu termik santral girişimi vardı. Onları Change Orta yaptığımız bir kampanyayla Finansmanlarını Engelledik Daha sonra Bank Watch kanalıyla Uluslararası Finans Kuruluşlarından Alacak olmaları Gerektiği finansmanı Engelledik ve Sokar firması Bu petrokokulu termik santraldan vazgeçeceğini Açıkladı evet. Şimdi bu bahsettiğim kazanımlar Türkiye'nin başka bir yerinde olmuş olsa Manşetler oluyor Haber oluyor ama Ali o kadar büyük sorunların içinde e, bu kazanımlar aslında söylerken bile bazen hicap duyuyoruz. Yani bu kadar büyük sorunlar içinde 3-5 tane kazanımımız var diyor ama. Olur mu? Bugün, yani bunlar çevre, çok değerli. E, değerli evet. e, her, bir, her bir kazanım çok değerli ve bütün başka e, bölgelerde yaşanan sorunlara, e, davalara, mücadelelere de örnek oluyor. O açıdan ikimizsi değerli. Evet, hem evet. de e, yani biraz daha da e, bu konuların e, çözümüne ilişkin... E, ufak da olsa bir umut taşıyabiliyoruz bu kazanımlar sayesinde. Başka bölgelerde de e, yine bahsettiğiniz işte doğal, kültürel, e, arkeolojik bir takım e, varlıkları kurtarabilmek e, adına. Bir de tabii bu e, şunu düşündürüyor Bahadır Bey'in e, söyledikleri yani bu kazanımlar e, bölgedeki e, bu, bu mücadele ee, ve şu anda mesela bu liman revizyonunun bu şekilde yani sizlerin dahi konunun taraflarının işte hukukçuların çevre e, örgütlerin dahi e, bilgisinin dışında ilan edilmesi bir gazetede bir haber olarak çıkması da zaten Hı -hı. E, bir takım bilgilerin gizlenmesi. Çünkü sizin bir takım e, büyük ihtimalle çevreden e, gelecek e, direnişten de çekinildiği için e, iç halkla paylaşmayalım bu bilgileri biz yürüyelim Kapalı şuradan. kapılar arkasında ee, gibi bir evet. durum söz konusu sanki. Yanılıyor muyum? Aynen ee, öyle. E, Bunun daha evvel de biz yaşadık. E, hep böyle oluyor. Yani basından, medyadan e, halktan kaçırılarak e, bir takım işler yapılıyor. Ama ben biraz evvel de söyledim. Yani hadi bizden kaçırılıyor ama e, burada bir büyükşehir belediyesi var. ilçe belediyesi var. Evet. Yani biz aslında ee, hani daha önce hep konuşulur söylenir Türkiye'nin en büyük çevre eylemi İzmir'de yapıldı diye 90 yılında Konak'tan Genceli'ye kadar insan zincirleri oluşturularak o zaman yapılmak istenen termik santal engellenmişti. Ama o zaman e, belediye başkanları bütün halkla birlikte el ele kol kola bu mücadeleyi vermişti. Ama şimdi gelinen noktada e, hani hükümetin şirketlerle olan ilişkisini hadi bir derece anlıyoruz ama giremesi gereken yerel yönetimler de ortada yoklar. Yani evet. biraz e, kapsamlı bakıldığında e, çevre mücadelesini veren biz yaşam savunucuları neredeyse yalnız bırakıldık. Evet. Dolayısıyla e, yani bu mücadeleyi topyekün veremezsek yarın bir gün geri dönüşümü olmayan çok ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Yani e, hani insanlar e, kitle halinde öldükten sonra ya biz Alia'da ne yaptık? demenin bir faydası olmayacak. Testiyi kırmadan bir çözüm bulalım istiyoruz. Yani Alea bölgesindeki bu kadar çeşitli problemler ortada dururken her gün yeni bir tesis yapılması gerçekten akıl tutulması demek. Yani biz aslında FOÇEP olarak daha evvel bunlarla ilgili bir takım önlemler alınması için önerilerde de bulunduk. Yani Ali bölgesi mevcut durumu ile kentimize, ve bölgemiz açısından hali hazırda yüksek riskler, riskler taşıyor. Bunu söyledik. Sanayi kullanımlarını arttıran ve destekleyen yatırım girişim kararının uzun vadede geri dönüşümü imkansız olumsuz etkileri olacaktır diye söyledik. Toplumsal yaralar açılacağını söyledik. Buradaki doğal kaynaklar hava, su, toprak, flora, fauna gibi bir sürü problemin artarak devam edeceğini söyledik. Yani bunların hepsi ortada dururken e, bu sahipsizlik yüzünden alada da işte dileyen dilediği tesisi yapar. Hatta e, hatırlıyorum ben e, buradaki hala davası devam eden kömürlü termik santralın inşaat ruhsatı aşamasında e, firma inşaata başlamıştı daha ruhsat almadan. Yani o kadar emin ki ruhsatın alınacağından. Ee, İnşaatı daha önce başlıyor. Ee, hani vaktimiz kalırsa biraz tabii o termik santral konusunda da girebiliriz. Girebilirsiniz, girebilirsiniz vaktimiz ee, var. Önce bir, bir küçük soru bu liman meselesini kapatırken. Ee, şimdi sizlerin yani Ege Çep, Foçep olarak şu anda bununla ilgili... Ee, ne gibi yani yerel yönetimlerde e, mesela bu konuyla ilgili hesap sormak gibi <gülüyor> e, ne, ne gibi adımlar e, at, atmayı düşünüyorsunuz ve e, dinleyicilerimiz e, nasıl destek olabilir? Yani şöyle tabi bizim e, belediyelere hesap sormak gibi bir haddimiz yok biliyorsunuz. Ya, yani, hesap sormak da ama e, e, yani sonuçta sizin e, hakkınız vatandaş olarak, yani. yurttaş olarak bilgilenme hakkı bunu talep etmek bir yurttaşlık hakkı Gayet, sonuçta tabii. bilgi, bilgilendirme, kamuoyunu aydınlatma talep edilebilir. Zaten e, bu konuyla ilgili daha bel. Evvel söyledim. Hani açılmış davalar var şu anda devam ediyor. Mesela Petkim'in o sokak davası devam ediyor. işte şehir planları odasının açmış olduğu davalar devam ediyor. Yani davaların devam etmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz bunları daha önce zaten araştırdık, sorduk. Hep hukukçu arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleye devam ettik. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi eğer ee, bu e, Alia Yarım Yarımadası'ndaki özel proje Alanı ile ilgili davadan feragat etmeseydi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dosyası çok kapsamlı, çok e, donanımlı bir dosyaydı. Ama e, hem o dosyadaki bilgilere ulaşamadık hem de feragat edince biz yalnız kaldık. Hmm. Yani İzmir'deki sanayinin önünü tıkamamak adına böyle bir karar aldığı söylendi. Ancak, Size böyle e, mi açıklama yapıldı? E, gayet tabii hmm. öyle bir açıklama yapıldı. Yani daha belki Termik santral inşaat ruhsatında da <gülüyor> Biz inşaat ruhsatını Vermeseydik çevre bakanlığı VSM verecekti diye savunma geliştiriyorlar Yani çok acayip bir Ucube durumla karşı karşıyayız evet. Onun için biz Egeçep, Foçep ve Bölgedeki işte diğer çevre kuruluşlarıyla Birlikte sadece Hukuki alanda ne kazanabilirizin Peşine düştük Bir de tabi toplumsal olarak çok fazla bir e, nasıl diyeyim yani bir infiale yol açamıyor. Aliya sanayi kenti oldu. Dolayısıyla burada çalışan, yaşayan insanların büyük kısmını bu işletmelerde çalışıyorlar. Aslına bakarsanız birebir görüşmelerimizde hepsi bizimle aynı fikirdeler. Ama bir eylem birliğine geldiğinde çekinerek, korkarak iş e, endişesi dolayısıyla e, o eylemlere katılamıyorlar. Hatırlarsınız iki sene evvel e, Curuş alanında e, dünyada 14 ülke ile birlikte eş zamanlı bir eylem gerçekleştirdik. Evet. Filipinler e, Merkündeki göl yüzü Merkünde yaklaşık 2500-3000 kişiyi oraya toplayarak e, dikkat çekmeye çalıştık. E, yani bir sürü, e, bir bir dizi iş 10 yıldır burada yapıla geliyor. Ama gelinen nokta devasa büyüklükte bir sanayileşme karşısında. Bu çalışmalar yetersiz kalıyor Bu cümleden olarak aslında e, Ekoloji hareketinin de Bir birlikte hareket etme ihtiyacından doğru İşte e, geçmiş Yılın sonlarına doğru Bergama'da ve e, bu sene Mart ayında Eskişehir'de Ekoloji Birliği toplantıları gerçekleştirdik Ve Türkiye ekoloji birliğini Kurduk hı hı. Türkiye'deki tüm Yaşam savunucuları birleşerek Hani e, amacımız Bir bölgede olan problemi Biraz daha genele yayıp Daha çok e, destekle mücadele etmek Yani elimizden ancak bu kadarı geliyor Ancak e, 24 Haziran seçimlerinden sonra e, Bizi ne beklediğini bilmiyoruz Yani Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle neler yaşayacağız Bundan sonra o konuda da endişelerimiz var Evet e, Yani hukuksuz bir şey olmuyor Ama hukukla da e, Çok fazla bir yere doğru gidemiyoruz evet. Çünkü bir tek şu olabilir, yani bugüne kadar kazanılmış olan davalar da Türkiye çevre hukuku iştihatları oluşuyor. Yani bunlar çok önemli kazanımlar aslında. Daha evvel bunlar yoktu hı hı. ve açılan davalarda sıkıntı yaşıyorduk. Ama şimdi çeşitli bölgelerde kazanılmış bu iştihatlar bundan sonra birazcık daha önümüzü açıyor ve daha güçlü olmamızı sağlıyor. Ee, ayrıca bunlarla yetinebiliyoruz. Yani biraz evvel Termik santraldan bahsederken evet. biliyorsunuz 2010 yılında bu mücadeleye başladık, davayı açmıştık o dönemde. Daha sonra Enka vazgeçti bu baskılara dayanamayıp ama diğer firma 2014 yılından beri hukuksuz bir şekilde çalışıyor. Diğer Daha firma kim? İZDEMİR Hı. Enerji. İZDEMİR. Yani e, emin olun daha e, Büyükşehir Belediyesi'nde alınmış Gaybisahiy müessese raporu dahi yok Yani bu, bu Gerçekler böyle ortada e, Davalar devam ediyor İki tane dava kazandık İkisinin de e, neticesi e, Belirlendi e, 2009'da 7 sayılı genelgeyle Biliyorsunuz bir hak veriliyor şirketlere İşte Çet şey, e, raporundaki Aksaklıkları giderme adına onu Ona müradis ettiler. 29 günde yeni chat alındı. Yani o kadar hızlı hareket ediyorlar. Tarih. Gayet tabii. 29 çünkü 30. gün eğer alınamasıydı e, kapatılması gerekirdi. Gerçi kapatacak bir merci de yok ortada da. Ama dediğim o yani 29 günde e, bu chat raporu yeniden düzenlendi. Biz buna da dava açtık. Onunla ilgili geçtiğimiz yılın 10 Kasım'ında e, burada bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilir kişi İncelemesinin neticesi de tamamen lehimize çıktı. Oradaki antik kentlere verilen zarar orada tespit edilmiş durumda. Hmm. Fakat e, ne yazık ki e, mahkeme ihsas rey anlamına gelecek açıklamalarda bulunuyor. Yani e, geçmiş e, bilirkişi raporlarına atıfta bulunarak e, antik kente bir zarar verilmediği anlaşılmaktadır gibi tuhaf bir açıklaması oluyor. Evet. Yani. Ee, biz davaları aslında normal olarak kazanıyoruz ama bu davaların kazanımlarını Hayata geçirecek Geçirmiyor. mercileri harekete geçiremiyoruz. Evet, evet. bu, bu zaten e, çevre mücadelesinde çok e, temel bir e, sorun olarak karşımızda. Ali Ağa bunu çok yoğun bir şekilde e, yaşıyor ama Türkiye'nin pek çok noktasında da e, benzer e, şekilde hukusal kazanımlar olmasına rağmen e, projeler e, hiç bu kazanımlar yokmuşçasına devam ettiriliyor hatta bitiriliyor, faaliyete geçiyor. Evet, e, süremizin tabi böyle bir eldeşemit dile getirmek istiyorum. Şimdi liman konusu deyince tabi çok çeşitli boyutu var. Ee, biliyorsunuz İzmir nükleer santral olmadan nükleer sorunla mücadele eden karşı karşıya kalan bir kent. Gazimesteki biliyorsunuz o e, nükleer atıklarla Hı -hı. ilgili e, problem Hı -hı. halen devam ediyor. Şimdi bir de, onların... e, jeoloji e, mühendisleri odasının <gülüyor> geçenlerde bir açıklaması vardı. Köprübaşı, Selendi e, gibi yerlerde de e, uranyum madenciliği nedeniyle olan tehdit. Ama tabii ki bu hiç, <gülüyor> bu, bu kıyametin içine gündeme geldik. Yani, Bahsi olmuyor maalesef. Yani söyleyeceğim şu ki, e, o e, atıklar İzmir'e hangi yolla geldi diye düşünecek olursak, bunun en e, kestirme yolu, Alia'daki e, ya gemi sökümdür ya limandır. Yani bir şekilde deniz yoluyla getirilip oraya ulaştırıldı. Evet. Yani lim, liman konusu başlı başına bir sorun. Yani hem güvenlik açısından hem işte e, ormanların zarar vermesi açısından yani birçok dalda sıkıntı yaşattığı için e, çok detaylı düşünülmesi gereken bir şey. Yani e, kolay ve güzel geliyor. İşte liman yapılıyor, genişliyor. E, orada bir tane biliyorsunuz Nemrut Koyu'nda e, Nemport Limanı var onun e, idari binasının altı e, bildiğiniz birinci derece arkeolojik sit alanı. Biz bunları tespit ettik fakat üstüne ne yazık ki idari bina yapılmasını engelleyemedik evet. yani birinci derece arkeolojik sit alanlarına bırakın inşaat yapmayı dokunmak bile yasak Mesele olduğu için. Mesele arkeoloji teferruat ah, ülkede. Aynen, aynen. <gülüyor> evet, e, Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Aslında Ali ile ilgili daha konuşacak. E, çok e, yani Daha saatlerce konuşsak konuşuruz. Ama aynen. süremiz e, sonlandı. Çok teşekkür ediyoruz Ege Çep'ten. Yani... E, Bahadır Doğu Türk'tü bu hafta konuğumuz. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Ben de teşekkür ederim. Için. Aslında bu soru Onları konuşmak için e, böyle radyo programlarından yerde e, Mehmet Serkan Perin hep beraber Toplanıp bir poçaya gelir. Hem uzun uzun Geliriz. geliriz. Evet. Geliriz sizin böyle oradan böyle bir, böyle bir herhalde kitap yapmak çıkar bize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki çok evet. teşekkür tamam. ediyoruz. katıldığınız için. Kolaylıklar. Verdiğiniz bilgiler için. Ee, çok teşekkür ederim bilginiz alakanıza. En azından sesimiz oluyorsunuz. Nefesimiz oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de bu vesileyle bu programları yap yapabilmemize olanak veren destekçilerimize buradan teşekkürlerimizi teşekkür yollayalım. Evet. Sağ olun. Ee, bu hafta da Ekonomi Ekoloji'nin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji